Ben biliyorum, işe daha yeni başladım sayılır. Ama acaba maaşımdan yüz dolar avans alabilir miyim? Avans mı? Şey, Şükran günü ailemle geçirebilmek için her yıl Velidekaya'ya gideriz. Normalde biletimi babam alır ama artık kendi başıma yaşıyorum. Ben de bu yüzden bu işe girdim zaten. <gülüyor> Rachel, Rachel, tatlım... <gülüyor> Sen berbat bir garsonsun. Gerçekten çok kötüsün. Çok. <gülüyor> evet ben ben seni anlıyorum. Doğru söylüyorsun. Um, ama ama çok çabalıyorum ve bence bu işi gittikçe daha iyi kıvırıyorum. E, Kahveciyen var mı? Ben ben, ben, ben, ben. ben. <gülüyor> Merhaba. Buraya sık sık geliyorsunuz. Evet. Düşündüm de acaba bana bahşişlerimden avans verebilir misiniz? Ha? Hayır. <gülüyor> tamam. Tamam sorun değil. Tamam. Kahveni döktüğüm için özür dilerim. <gülüyor> 98 dolar 50 cent kaldı. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Şey, Rose, Şükran Günü'nde annenler Portorico'ya gidecekmiş biliyor musun? Ne? Hayır, gitmeyecekler. Gidecekler. Blaimer'lar çağırmış. Yanılıyorsun. <gülüyor> Yanılmıyorum. Yanılıyorsun. Hayır, az önce konuştu. Annem arıyorum ben. <Gülüyor> Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İmdat diye bağırmak üzereyim. Makyaj mı yaptın sen? Evet, yaptım. Bugünden itibaren ben oyuncu ve model Joey Tribbiani'yim tatlım. Sağ. Olun. Şaşırtıcı. Ben de öyle düşünmüştüm. Joey Tribbiani. Erkek ve kadın. Ne modelli yapıyorsun? Bedava kliniğin posterleri var ya. Aa şu sağlıklı sağlıklı sağlıklı adamlardan mı olacaksın? Evet. Astımlı adam çok sevimli. Hangisi olacaksın belli mi? Hayır. Ama Lime hastalığı boşmuş yani. Bol şans. Umarım olursun. Haklıymışsın. Bunu bize nasıl yaparlar? Hem de şükran günü. şunu ne dersin? Benim evde size yemek hazırlayayım. Anneminki gibi yaparım. Öf. Püreyi topak topak yapacak mısın peki? Aslında pürede topakların olmama yapmaya çalışırım. <gülüyor> Joey sen eve gidiyordun değil mi? Evet. Chandler sen de hala bütün bayramları boykot ediyorsundur değil mi? Evet her bir bayramı. <gülüyor> Bibi, sen de anneanne misin? Evet ve ve sevgilisiyle. Ama adam ay takvimine göre yaşadığı için biz Aralık'ta kutlayacağız. Şey, o zaman Perşembe boşsun. Ha? Evet. Ah, gelebilir miyim? Evet. <gülüyor> evet, e, Rach, ile e, gidebilecek misin peki? Kesinlikle. Fış. Fış, fış. <gülüyor> Sadece 102 dolarım kaldı. <gülüyor> hani 98 dolar 50 centi? Öyleydi ki... ama bir fincan kırdım yani. <gülüyor> evet ben Carol'a gidiyorum. Aa, aa, niye onu da davet etmiyoruz? Oh, oh. Çünkü o benim eski karım ve o büyük ihtimalle bir hayat arkadaşımı da getirmek <gülüyor> isteyecekti. Şey, Carol burada mı? Hayır, öğretmenler toplantısında. Aa, e, kafa tasımı almaya gelmiştim de ben. Yani, e, yani benim değil yani. Girsene. Sağ ol. Evet, Carol bir ders için ödünç almıştı. Müzeyi geri vermem gerekiyordu şu an. Neye benziyordu? Derisiz koca bir surata benziyordu. Evet, şey ben öyle olduğunu biliyorum. Beraber arayabiliriz. Peki. Vay be sizde... <gülüyor> ...lezbiyenlikle ilgili ama çok kitap varmış. Şey... ...yani kursa gitmek zorundasın da... <gülüyor> ...yoksa yapmana izin vermiyorlar. <gülüyor> hey... ...kaplumbağa yörtl... ...klasiktir. <gülüyor> onu bebeğe okuyorum anne e, yani daha doğmamış bebeğimi e, bu seni şey yapmaz mı deli <gülüyor> orada sesleri duyamazlar mı sanıyorsun ciddi olamazsın yani sen gerçekten onunla konuşuyor musun Evet sürekli bebek sesimi tanısın istiyorum Peki benden bahsediyor musun <gülüyor> Evet, sürekli. Say mı? Ama senden Spermci Bobo diye bahsediyoruz. Eğer o bebekle konuşuyorsa benim de o karınla özel saatlerim olmadı. Gerçi bunları hiç inanmıyorum da. Abi ben inanıyorum. Bebek her şeyi duyabiliyor bence. Sahi mi? Gösterebilirim. Tamam biraz tuhaf gelebilir ama kafanı hindinin içine sok anlayacaksın. Biz konuşunca sen her şeyi duyacaksın. Şunu söylemek isterim. Bu deneyi tamamen destekliyorum. Hatta kafanı yağlamayı çok isterim. Hoş geldin. Merhaba Rijç. Parayı hallettin mi? Hayır, yaklaşamadım bile. Elveda Vale, elveda ailemi görmek. Elveda fış, fış, fış. Um, Rage. <gülüyor> i̇şte postaların. Sağ ol, masaya bırakabilirsin. Hmm, olmaz. İşte postaların. <gülüyor> Sağ ol, masaya bırakabilirsin. Şunu açar mısın artık? <gülüyor> Aman Tanrım inanamıyorum. Oh, hmm. Çocuklar harikasınız. Aa. <gülüyor> oh. Hepimiz koyduk. Oh. Öyle mi? Bana 20 dolar boşlusu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Chandler al bakalım geleneksel şükran günü torba. Oh. Domates çorbası, ızgara peynir ve soğanlı halka mısır cipslerim var burada. Dur dur Chandler. Şükran gününde bunları mı yiyeceksin? Yani ne derdin var senin bu bayramla? <gülüyor> pekala dokuz yaşındaydım ya tamam. bu tamam. hikayeden nefret harika ediyorum. bir şükran günü yemeğini bitirmiştik bu kısmı çok net hatırlıyorum ağzım kabaklı turtayla doluydu tam o anda annemler bana boşanacaklarını söyledim İnanmıyorum. Evet her şeyi kusunca şükran günü yemeğini sevmek zor oluyor tabii <gülüyor> Merhaba, biz birlikte çalışmıştık. Öyle mi? Evet, Macy's'te. Sen Obsession kızıydın değil mi? Evet. Ben de Aramis'ı erkeğiydim. Aramis, Aramis, Aa. Aramis. <gülüyor> Doğru, evet. Evet, şunu söylemem lazım. Bu işi çok iyi yapıyorsun. Hadi canım. Ciddi, muhteşemsin. Ne zaman sıkıp ne zaman geri çekileceğini biliyorsun. <gülüyor> Gerçekten evet. ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsin. <gülüyor> oo, oo. Bu akşam çok güzel kokuyorsun. Markası ne? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bir içki falan içmek ister misin? Evet. Sanırım. Ne Ne oldu? Şimdi hatırladım bir işim var da. Aa, ne? Aa, ben gitmeliyim mi? Hey dur dur dur dur dur bekle. Ah. <gülüyor> Marion'un size söylemediği şeyleri hiç kimse bilemez. Aa! Hepiniz gördünüz herhalde. <gülüyor> ne gördük? Öylesine gülüyorduk. Hani gülmek bulaşıcıdır falan ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Şükran günü için bir tabak daha koy. Bütün alem beni hasta sanıyor. Aa. Bu gece. Yeni yetmenin özel bölümünde. <gülüyor> hmm, tamam, güzel görünüyor. Elma şarabı kaynıyor, hindi kızarıyor, yer elması pişiyor. Ne var? Ne var? <gülüyor> Ne bileyim, mutfakta annem olmayınca aynı gibi gelmiyor. Ah, tamam, yeter artık. Çekil karşımdan ve beni sinirlendirme, tamam mı? Şimdi biraz ona benzedim. <gülüyor> biletleri aldım, biletleri aldım. Beş saat sonra fış, fış, fış. <gülüyor> Aa, şu fış fışı kesmelisin. Ben gidip eşyalarımı alayım. Ah, Chandler, içeri girsene artık. Aa, yok kalsın, bu cümbüşten korunmak için güvenli bir mesafedeyim. Dikkat et, kabakta turtayla geliyoruz. <gülüyor> Bunu iç filavla yaptığında hepimiz gülmüştük ama artık komik değil. Hey Monica, bir şey soracağım. Patates köftelerini göremiyorum. <gülüyor> Bu bir soru değil. Ama annem hep yapardı. Gelelek olmuştur. Çatalına biraz hindi alırsın, biraz kızılcık sosuna bandırırsın, biraz da köfte... <gülüyor> Sanki hastalığım yüzünden ailemle olamamam yetmiyormuş gibi. Tamam, peki. Bu akşamki patatesler hem püre olur, topaklı, hem de köfte şeklinde olur. Evet. <gülüyor> Öyleyse ben doğmamış çocuğumla konuşmaya gidiyorum. Aa, ah. Annem hiç vurmazdı. <gülüyor> tamam, hazır. <gülüyor> Ne, Phoebe patatesleri ezdin, Rose topak topak istiyor. Aa, affedersin, sadece hepsini ezip bezelye ve soğan ekleriz diye düşünmüştüm. Neden öyle yapalım ki? Çünkü o zaman annemin yaptığına benzer, yani ölmeden önce. Tamam, üç çeşit patates geliyor. Hoşça kalın çocuklar. Her şey için sağ olun. Al oh, aman Tanrım. Oh, affedersin çok üzgünüm. İnanılmaz bir şey yaşandı. Underdog uçup gitti. Balon mu? Hayır, hayır çizgi film karakteri. <gülüyor> Tabii ki de balon. Bütün haberlerde çıktı. Mayıs ise gelmeden ipi kopmuş ve Washington Square Park'ın üstünde görülmüş. Çatıya çıkıyorum. Gelen Aa, var mı? A, gelemem. Ah, <gülüyor> gelemem, gitmem gerek. Yapma. 25 metrelik şişme bir köpek şehrin üstünde uçuyor. Bu ne kadar sık olabilir ki? Hemen hemen hiç. <gülüyor> Anahtarları aldık. Of, tamam. Hazır olunca başla. Peki. Öylese başlıyorum. Ee... Ee, tamam ben e, nereye konuşacağım tam olarak yani e, yani akustik açıdan avantajlı olacak bir yöntem var mı acaba? Çıkıntıya doğru konuş. Ee, tamam tamam tamam peki peki başlıyorum. Ee... Yok yok ben bunu yapamayacağım yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu bu çok tuhaf. Ben kendimi aptal hissediyorum. O zaman yapma bir şey olmaz. Susun yapıyor diye yapmak zorunda değilsin. Merhaba Bebe. Merhaba, merhaba. Merhaba. Vay be parkın üstünde dolaşan dev köpek gölgesi muhteşemdi. Evet ama vurup indirmeleri şart mıydı? Çok hainceydi. Evet. Evet. Artık indiğimizin dışı kıtır kıtır, içi sulu sulu olmuştur bence, evet. <gülüyor> Neden burada duruyoruz ha? Kapıyı açmanı bekliyoruz, anahtarlar sende. Aa, hayır değil. Evet sende, çıkarken anahtarları aldık dedin. Hayır, soru olarak anahtarları aldık diye sordum ben. Hayır hayır, anahtarları aldık dedin. Acaba... Birinizde anahtar var mı? <gülüyor> Fırın <gülüyor> açık. <gülüyor> oh, biletimi almam lazım. Durun durun sizin anahtarın bir yedeği bizde Get, var. Getir hadi getir. Hey, hey böyle söyleyince daha hızlı gitmiyorum. <gülüyor> Joey. Şimdi gidiyorum. Herkes bana bir branş seçmelisin deyip duruyordu. <gülüyor> ben de büyük bir cesarete paleontolojiyi seçtim. Ne dediğimi anlamıyorsun tabii. Çünkü kabul edelim daha cenninsin değil mi? <gülüyor> Ama artık solungaçların olmadığı için sevinmelisin. Bak konuşman şart değil. İstersen şarkı söyleyebilirsin. Aa, lütfen karnına şarkımı söyleyeceğim yani hayır. <gülüyor> Nasıl biliyor musun? işte. Yürüyoruz caddede. Neşeliyiz herkesten. Biz bile. Hey hey. <Gülüyor> hey, e, sen hissettin mi şunu? Evet. Peki, e, bu hep Hayır, yani. Hayır, ilk kez oldu. Ne? ne? şarkı söylemiyordum? Evet. E, e, e, hey, hey, sen benim bebeğimsin. A, seninle tanışmak için can atıyorum. Çıktığında simit alacağım sana ve hayvanat bahçesine gideceğiz sonra. <Gülüyor> <Çek> <gülüyor> <Yaptım>. <gülüyor> Haydi, hey, mi? ben senin babanım. <Gülüyor> benim, ben memesiz olanım. <Gülüyor> Hayır. Daha hızlı olabilir misin lütfen? Hey, bir anahtar deliği ama milyonlarca anahtar var. Hesap et. <gülüyor> Oo, neden o kadar çok anahtarınız var ki zaten? Böyle bir acil durum için. <gülüyor> tamam bana bak pişmiş kelme. Senin aptal balonun olmasaydı şu anda bir uçakta bir kadının şöyle yapışını izliyordum. Ama buradayım. <gülüyor> Anahtarlar bende demiştin. Hayır deme dedim. Anahtarlar bende yoksa öyle demem. Ve anahtarların bende olmadığı aşikar. Ah, tamam yeter bu anahtar kavgası. Kimse anahtar demeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Anahtarlar neden bende olsun ki? <gülüyor> Aldım dediğin için olabilir mi acaba? Ama almadım. Ama alman lazımdı. Neden? Çünkü. Çünkü. Her şey çünkü... benim sorumluluğumda diye mi? Herkes için Şükran Günü yemeği hazırlamam yetmiyor mu? Herkes farklı patates yemeği istiyor. Ben de farklı çeşitlerde yapıyorum işte. Yapıyorum. Yani benim ne tür patates istediğim o umursayan var mı? Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Yeter ki Febin iki soğanlı ve bezelyeli olsun. Mario'nun iki patates köftesi. Oysa bu benim ilk şükran günü yemeğim ve hepsi yandı ve ben hiçbir şey... Ben! Ben! Ben! Tamam Monika, sesini sadece köpekler duyabiliyor. Bakın kapı açıldı, hadi. Aaaa! Oh, oh, hindi yanmış. Patatesler bahf olmuş. Patatesler bahf olmuş. Geliyoruz işte, yürüyoruz caddede. <gülüyor> Annemin gibi kokmuyor bu. Evet, kokmuyor, değil mi? Ama sen topak istemiştin. Al, sana kocaman bir topak. <gülüyor> Uçak kalkmış yani burada sizinle kaldım sanırım. Hey, hepimizin daha iyi planları vardı. Kimse böyle olsun istemedi yani. Ama gerçekten mi? O zaman bu Şükran günü yemeğini yapacağım diye neden uğraşıyorum ki be? Sen buna mı şeyleri, lezzetli evet, yandım. Yandım Sen gitsen mi sana? Şimdi Şükran günü oldu işte. Çirkin çıplak adam fırından hindisini çıkartıyor. Ah. Hı -hı. Olamaz. Yalnız değil. Çirkin çıplak adam çirkin çıplak kadınla şükran günü yemeği yiyor. Ah. Görmem lazım. Çekil. Ya. Ah. Ah. Ya. Aferin çirkin çıplak adam. Ah, çirkin çıplak dansı. Yanında birinin olması ne güzel. Ben keseyim mi? Elbette, buyur. Tamam. <gülüyor> tamam, kim açık renk peynir, kim kara peynir istiyor? Kara peynir bilmek dahi istemiyorum. Bunu bölüşmek isteyen var mı? Aa no, ben. Hı, direkt tutmanız lazım ama. Dilek mi? Ne hadi ama şükran günü bu. <gülüyor> Büyük parça sana geldi ne dilemiştin? B büyük parçayı. <gülüyor> Pekala. yarrak kadeh kaldırmak istiyorum. Kadeh kaldıracağım ding ding. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> planladığınız gibi bir şükran günü yemeği olmadı ama benim için gerçekten harika. Yani muhtemelen boşanma ve fışkırtmalı kusma olmadığı içindir. <gülüyor> Neyse, mesela sen veyle gitseydin, siz ailenizle olsaydınız, sende de... ...frang'i falan olmasaydı... <gülüyor> ...hep birlikte olamayacaktık işte. Yani demek istediğim, hepinizin şükran günü bu şekilde berbat olduğundan şükran duyuyorum. <gülüyor> ya, çok, çok Teşekkürler. Ne? Hadi bu arada bir de iğrenç Noeli ve berbat bir yıl başına <gülüyor> Mario'nun size söylemediği şeyleri hiç kimse bilemez kontrol problemi hemorikler 3 Tony ödülü sahibi.